Mekkeli Müşriklerin Allah inancı Enes Yelgün Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed'in, alinin ve ashabının üzerine olsun. Alak suresinin ilk ayetleri indikten sonra Allah Resulüne bir süre vahiy gelmedi. Bu sürecin uzaması Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem daratmıştı. Hira Mağarası'ndan döndüğü bir günde Cibril Aleyhisselam bir kez daha Allah Resulüne geldi ve böylece Fetret Dönemi diye isimlendirdiğimiz süreç sonlanmış oldu. Allah subhanehu ve Teala peygamberine şu ayetleri vahyetti. Ey bürünüp sarınan Resulüm! Kalk ve insanları uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Ve Rabbin için artık sabret. Müdessir Suresi 1-7. Ayetler Bu ayetler tek tek ele alındığında aynı Alak suresinde olduğu gibi birçok malumatı ve dersi barındırmaktadır. Biz de inşallah ayetler üzerinde tek tek durarak önemli noktaların altını çizmeye çalışacağız. Ey bürünüp sarılan Resulüm! Kalk ve insanları uyar. Peygamberler Allah'ın Subhanehu ve Teala kullarına olan rahmetinin tecellilerinden sadece bir tanesidir. Rabbimiz Kalu Bela'da bizden söz almış, pıtratımıza tek olan ilaha yönelmeyi yerleştirmiş olmasına rağmen bizlere bir de uyarıcılar ve kitaplar göndermiştir. Yeryüzündeki herhangi bir kişinin iman etmesi Allah'ın mülküne herhangi bir katkı yapmadığı gibi kafir olanlar da onun zenginliğinden bir şey eksiltmez. Buna rağmen o kullarına merhametinden ötürü peygamberler göndermiştir. Gönderilen bu peygamberlerin en önemli özelliği ise bizim gibi birer insan olmalarıdır. Onlar da yer ve içer, uyur ve gezerler. Üzülürler, sevinirler, sıkılırlar. İşte Allah, insan olma dar daralan, sıkıntı içerisinde olan peygamberine hitap ediyor ve onun son nefesine kadar devam edecek olan mücadelesinin startını veriyordu. Zorluklar, sıkıntılar, farklı ruh halleri bizi asli görevimizden asla saptırmamalıdır. Bu, Allah'ın peygamberine verdiği ilk buyruklardan çıkan en önemli sonuçtur. Elbette gelen bu emirle beraber Allah Resulü'nün aklında bazı sorular oluşacaktı. Uyarmalıyım ama kime, neyine ve nasıl yapacağım? İşte bu soruların hiçbirisini Allah subhânehu ve Teala cevapsız bırakmadı ve davetin sonuna kadar yoldaki işaretler olarak kabul edilebilecek ayetleri peş peşe vahyetti. Rabbini yücelt Aslında davetin başında, ortasında ve sonunda, kısaca her anında olan şey budur. İnsanlara davet adı altında ulaştırdığımız her şeyi, Rabbimizi eksikliklerden tenzih etmek ve onu kendini tanıttığı şekilde insanlara anlatmaktır. Rabbimizin yüceliğinden bahsettiğimiz zaman geri kalan her şey küçülür ve değersizleşir. İnsanoğlunun Allah'ın subhanehu ve Teala bazı sıfatlarını alıp kendine veya başka varlıklara vermesine engel olmak, Rabbi yüceltmek demektir. Burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini yücelt emri geldiğinde var olan toplum aslında Allah'ı yüceltiyor, onun birçok sıfatını kabul ediyorlardı. Ama Allah hiçbir sıfatında ortak kabul etmez ve ortaklığı şirk diye isimlendirir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emirle beraber hemen Mekkeli müşriklerin Rabbi yüceltme konusundaki eksikliklerini anlatmaya, onları tek olan Allah'a davet etmeye başladı. Maalesef günümüzde de aynı sorunla karşılaşmaktayız. Yaşadığımız toplum Mekkeli müşrikler gibi Allah'ın bazı sıfatlarını kabul ederken bazılarını da reddetmektedir. Allah'ın bazı sıfatlarını kendi şehirlerine ve yöneticilerine vermelerine rağmen kendilerini Müslüman olarak tanıtmaktan da geri durmazlar. Günümüzdeki bu sis perdesini aralamak için aynı iddiada bulunan Mekkeli müşriklerle günümüzdeki müşrikler arasında bir kıyaslama yapmak gerekmektedir. Bu kıyas için Kur'an-ı Kerim birçok dönemi içermektedir. Mesela Mekke'li müşrikler, göğü ve yeri yaratanın, güneşi ve ayı kontrol edenin Allah olduğuna inanıyorlardı. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Lokman suresi 25. ayet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 Allah'ı bırakıp da taptıklarınız O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar O'nun rahmetini önleyebilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak O'na güvenip dayanırlar. Zümer Suresi 38. Ayet Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları mutlak güç sahibi, her şeyi bilen Allah yarattı derler. Zuhruf Suresi 9. Ayet Dünya ve içindekilerin sahibinin Allah olduğuna inanıyorlardı. Resulüm, de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ders almaz mısınız de. Çok mühim meselelerde yeminlerini Allah adına ediyorlardı. Kendilerine bir uyarıcı, Peygamber gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Fatır suresi 42. ayet Özellikle zor zamanlarda direkt Allah'a yönelip dua ediyorlardı.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 İhlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen kareye çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ankebut Suresi 65. Ayet İşte tüm bunlara inanan toplumlara Rablerini yüceltmeleri için bir peygamber gönderildi. Mekke'nin müşriklerin içine düştüğü birçok şirki üzerinde barındıran, içinde yaşadığımız toplumunda aynı çağrıya muhatap olduğunu söylememek mümkün mü? Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 38. sayısında yayınlanmıştır.